İzleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendimiz Mersin'den bir izleyicimiz sizin için Rabbime dua halindeyim. Sizi çok seviyorum. Sizin üzülmenize dayanamıyorum. Sizi yanlış sorularıyla rahatsız etmelerini istemiyorum. Dahası ben sizin sizin saçınızın bir teline dahi zarar gelmesine kıyamam. Allah'ın sizi başımıza sizi bize bağışlasın. Başımızdan eksik etmesin inşallah. Allah'ın keremine sonsuz şükürler olsun. Selamı üzerinize olsun inşallah hocam. Allah razı olsun. Kardeşlerimizin böyle sevmelerini, sevdiklerini görünce, böyle onlar sevgilerini böyle beyan edince, samimi söylüyorum, işimiz gidiyor böyle. Allah için sevmek başka bir şeydir. Aslında seven Allah'tır. Onların gönlünden bizi seven Allah'tır. Bizim gönlümüzden onları seven Allah'tır. Allah için sevgi, Allah ile beraber olduğu için, bu sevgi Dolayısıyla Allah'a gider. Aynı şekilde birbirimizi severken de, her birimizin gönlünden Allah birbirimizi sevmiş oluyor. Allah bizi sevmiş oluyor. Dolayısıyla birbirimizi Allah ile sevmiş oluyoruz. Bundan daha güzel bir şey yoktur. Allah'ın muradı üzerimizde böyle gerçekleşir. Ve bunu veren Allah'tır. Ayet-i kerimede buyduğu gibi siz bütün dünyayı verseydiniz, bu sevgiyi tesis edemediniz, edemezdiniz aranızda. Ama bunu Allah yaptı. Allah yapıyor. Bu sevgiyi bu dünyada tatmadıkça sahabenin yaşadığını, tattığını tatmamız da mümkün değildir. Bununla, bu sevgiyle tadıyoruz onu. Sahabenin harini tadıyoruz. Daha doğrusu Allah bize tattırıyor. Mutlaka layık görmüştür ki bunu tattırır. Bunun için Rabbimize hamd ediyoruz. Evet, kardeşimize de selam olsun. Efendim Azerbaycan'dan Tural Veliyev Azerbaycan'dan size selam. Mürşidin yanlış yoldaysa, mürşid yanlış yoldaysa ona tabi olmak olar mı? Kesinlikle olmaz. Mürşid yanlış yoldaysa bu durumda bizi yanlış yola sevk eder. Yanlış yola bizi götürür. Mürşidin bir ölçüsü vardır. Bu ölçüyü herkesin bilmesi gerekir. Çünkü herkese mutlaka bir mürşid gerekir. Mürşidsiz yol gidilmez. varayet kazanılmaz. Allah'a dost olulmaz. Nedir mürşidin ölçüsü? Mürşid peygamber varisidir. Resulullah Efendimiz'in varisidir. Allah Resulullah Efendimiz'e hangi vazifeyi yüklemişse... Aynı şekilde o da bu vazifeyi bir peygamber varisi olarak almıştır. Nedir? Onun vazifesi müjdelemek, uyarmak, mübeşşir ve nezir, bir de şahit. Yani Allah'ın vahyiyle müjdelemesi gerekir, Allah'ın vahyiyle uyarması, inzar etmesi gerekir. Bir de Allah'ın vahyiyle dirilip canlı Kur'an olması gerekir. Allah'ın güzelliğinin, isimlerinin tecellisi üzerinde görünmesi gerekir. Şahit örnek olsun. Bir de size bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Hikmeti, kitabı öğretsin. Nefsinizi tezkiye etsin. Size bilmediklerinizi öğretsin. Eğer mürşid bu vasıftaysa peygamber varisidir. Yok, bunun dışında bir şey söylüyorsa, hikaye anlatıyorsa ya da başka şeyler anlatıyorsa bilelim ki o da yanlış tarafa götürüyor, ters tarafa götürüyor, bizi Allah'a yaklaştırmak yerine Allah'tan uzaklaştırıyor, peygamberden uzaklaştırıyor, bizi bizden uzaklaştırıyor. Öğrettikleriyle sadece Allah'tan uzaklaşmış, kibirlenmiş oluruz. Zannederiz ki, zannederler ki ya da biz işte e, batını biliyoruz. İşte e, kimsenin bilmediğini biliyoruz gibisinden böyle saçma sapan. Yol Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yoldur. Kim bunun dışında bir yola saparsa evet kesinlikle şeytana tabi olmuş olur. Cehennemin yolunu tutmuş olur. Onun için mürşit doğru yolda değilse kesinlikle Evet, uzak durmak gerekir. Hatta onunla beraber olduğu anlarına da tövbe etmesi gerekir. istifar etmesi gerekir ki Rabbinin vahyini ciddiye almadığı için, peygamberini ciddiye almadığı için, bu ölçüyü aramadığı için. Evet. İnşallah bir peygamber varisi, gerçek manada bir mürşidi bulur, onunla beraber Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanmak için yolculuk yaparız. Evet. Efendim Konya'dan Kamile Üçler, masaj yaptığım kişilerin ağrısı geçiyor. Bana başkasına masaj yaptırdığımda ağrılarım geçmiyor diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, böyle bir şey olabilir. Masajı güzel yaptırıyormuş. Masajı güzel yapıyormuş onda. Evet, başka bir şey aramak da doğru değildir. Böyle anlamak lazım sadece. Masaj yaparken bir de ayrıca dua ediyorsa, Allah şifa versin gibi bir de dua ediyorsa, bu arada gönlünü de o masaja katmış olur, evet, oradan kaynaklanır. Efendim Batman'dan Yusuf, selamün aleyküm hocam. Aleyküm Bazı kaynaklarda cehennemden bir takım insanlar affedilip cennete alınacak, alınacaklar diyor. Sizin sohbetlerinizde cehennemden çıkış yoktur. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Bizi aydınlatığınız için Allah razı olsun not demiş efendim. Bir not düşmüş. Bu sohbetinizde haftanın bir günü bize yetmiyor. Hocam sizden ricamız program sayısını artırmanız Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun. Hüküm Allah'ındır. Resulü onun hükmünü beyan etmiştir. Evet, Allah cehennemden çıkış yok dedi. Böyle bir takım insanların cehennemden çıkacağını söylemek kimin işine yarar? Bir tek şeytanın, iblisin işine yarar. Onun işine yarıyorsa mutlaka o söyletmiştir. Nasıl işine yarıyor? Sen diyor eğer cehenneme gitsen bile cehennem kafirlerin yeridir dedi. Allah zalimlerin gideceği yerdir dedi. Müşriklerin Münafıkların gideceği yerdir, dedi. Ama buna rağmen, sen de bir mümin olarak cehenneme gidersen, ki böyle bir şey zaten imkansızdır, müminin cehenneme gitmesi. Cehenneme gitsen, senin imanı varsa cehenneme gidiyorsun. Biliyor ki cehennemliklerin amelini işliyor, halinden biliyor, iman etmemiştir, imanı şüpheyle doludur. İmanını kemale erdirmek için çaba gayreti sarf etmiyor. Dünyanın peşinden, nefsinin peşinden koşuyor. Allah'a abd olmak yerine, nefsine, şeytana, dünyaya abd olduğunu, kul olduğunu biliyor. Ama diyor ki, ben Allah'a inanıyorum ya, herhalde bundan dolayı imanım vardır. Ama cehenneme gideceğini de biliyor yalnız. Ne diyor? Bu durumda cehenneme gitsem bile günahlarım kadar, artık şirkim kadar yanarım, çıkarım. Bu fetvayı genel olarak böyle evet, vermiştir. Müminler günahları kadar cehennemde yanar. Sonra zemzem suyuyla yıkanır. Sonra cennete gider. Bu durumda şeytan ona hangi kapıyı açtı? Senin bu Harın iyidir. Dünyada hayatını yaşa. Nefsinin arzularını, isteklerini yerine getir. Her türlü yanlışı yapsan da senin imanın var ya, inanıyorsun ya cehenneme gitsen bile sonra oradan çıkarsın. Şeytan onu ebedi cehenneme gönderdi. Cehennem ebedidir. Allah oradan çıkış yok dedi. Sadece onların azabını arttırırız dedi. Evet onlar soruyor, sorarlar. Buradan çıkış var mı? Allah buyurdu, buradan çıkış yok. Evet. Onun için birilerinin ne dediğine değil, Allah'ın ne dediğine bakacağız. Allah doğruyu söylenmiştir. Bunun dışında kimle söylerse söylesin. O da yalancıdır, yalan söylenmiştir. Bir yalancının sözünü alıp Allah'ın doğrusuyla değiştirmek küfürdür. Onu Allah'a şirk koşmaktır. İşte birileri böyle söyledi ya da herkes böyle söylüyor. Allah ne söylüyor? Allah şıkış yok dedi. Söyledim öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Müminler sırattan geçerken cehennem diyecek ki çabuk geç ateşim sönüyor. Senin imanın benim ateşimi söndürüyor. Mümin cehennemde nasıl azap görür? Cehennem ona yaklaşamıyor ki zaten. Evet. Ateş aşkı yakmaz. İman aşktır, muhabbettir, Allah'ı sevmektir. Hiç Allah'ı seveni, Allah'ın sevdiğini ateş yakar mı? Allah İbrahim'i ateşe e, atılınca, ne dedi? İbrahim için serin ve selamet ol. Neden dolayı? İmanından dolayı. Evet. Onun için cehennem, mümini yakmaz. Allah'ı seveni yakmaz. Allah'ı seviyorsa, varsa onun imanı, cehennem, Ateşi onun imanından dolayı, o açtan, o muhabbetten dolayı söner. Girer çıkar demek, şeytana uymak demektir. Allah'ın ayetlerini evet, bu kelimeden dolayı hükümsüz bırakmak, yok saymak, inkar etmek demektir. Dolayısıyla cehenneme gitmeye de kapıyı açmaktır. İşte günahı git cehenneme çıkartın sonra demektir. Kapıyı kapatalım. Hele müminin cehenneme gideceğini ona yakıştırmayalım. Allah'a yakışır mı? Kendisini seveni, sevdiği kur'u ateşe atmak. Dünyadaki yaşadığı sıkıntılar onun günahı af olsun, temizlensin diye. Şirki temizlensin diyedir. Evet, ona o yanlışının karşılığını dünyada verir. Kabirde verir. Kıyamet yerinde onu yaşar. Ama cehenneme düşmez. Mümin cehenneme gitmez. Evet. Efendim bir izleyicimiz, selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Ellerinizden öperim. Ben verdiğiniz dersleri, tesbihleri çekiyorum. Size sorum verdiğiniz dersler dışında başka bir zikir ya da esma çekmeli mi? Evet. Bunun dışında bir zikir çekmek gerekmiyor. Esma üzerinde, Allah'ın isimleri üzerinde tek tek... Tefekkür etmek gerekiyor. Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Evet. Allah'ın bir ismini alır, o isimle Allah'ın kendisine nasıl muamelede bulunduğunu, başkalarına nasıl muamele ettiğini, bütün insanlara, varlığa, mahlukata nasıl muamele ettiğini anlamaya çalışır. O isim üzerinde tefekkür eder ki imana dönüşsün. Marifetullah açılsın, imana dönüşsün diye evet. e, yapılması gereken şey budur ve bu yeterlidir. Hepsinden bir gaye var. Hepsinden gaye tek kelimedir. Nedir o? Ya Rabbi seni seviyorum. Sen sevilmeye layıksın. Övgüye layıksın. Sen Subhansın. Diyebilmektir. Allah'ın nimetlerini anlat dedi. Evet, kendi üzerindeki nimetleri anlat. O nimetleri kendine anlatman gerekir. Kendine anlatırken Allah'ın nimetlerini bir de tefekkür etmiş olursun. Allah'ın sana olan o isimlerinin tecellisini anlamış, kendi üzerinde ona şahit olmuş olursun, şahadet etmiş olursun. Senin şahadetin, şahitliğin, evet, aşka, muhabbete dönüşür, imana dönüşür yani. Evet, yapmamız gereken şey tefekkürdür. Evet, bu tefekkür bize imani, aşkı, muhabbeti evet, kazandırır, kazandırmalıdır. Kazandırmıyorsa, tefekkürü beceremedik demektir. İnşallah beraber becereceğiz onu. Efendim, Diyarbakır'dan Ahmet isimli bir izleyicimiz. Hocam benim iki sorum var. Ben de Diyarbakır'da yaşıyorum. Size tabi olursam beni de Allah dostu edebilir misiniz? Evet. Bunun için Diyarbakır'da yaşamak gerek, gerekmiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun Allah ikram etmiş. O TV vasıtasıyla ne yapıyoruz? Kardeşlerimizin ne kadar gidiyor. Onlara misafir oluyoruz evlerinde. Buna televizyon demiyoruz aslında. Ne diyoruz? Diyar medresesi, Diyar dergahı. Dergah evimize gelmiş. Medrese evimize gelmiş. Eğer biri bize tabi olursa, uyarsa, eğer biz dünyanın neresinde olursa olsun, bizi dinlerse, anlamaya çalışır, gereğini yapmaya, yerine getirmeye çalışırsa, eğer biz onu Allah'a vasıl etmezsek, Allah'a dost yapmazsak, o Allah'ın dostluğunu kazanmazsa, rızasını kazanmaz, cemalini kazanmazsa, kıyamet günü hesabını bize sorsun. Elbette ki söyledim, Evet, gereğini yaparsa, nerede olursa olsun o fark etmez. Bunu söylerken elbette ki kendi adıma söylemiyorum. Onu Allah adına söylüyoruz. Herkesin bunu da böyle bilmesi gerekir. Eğer bu şekilde davet etmezsem sorumlu duruma düşerim. Eğer biri bu sözü veremiyorsa, biri bir müşidikamele tabi olurken sormalıdır bunu. Beni Allah'a taşıyabilir misin? Allah'a dost yapmaya, vasıl etmeye söz verebilir misin? Söz vereceksen tabi olayım. Veremiyorsan tabi olmayayım. Kendi kendimi kandırmayayım, sen de beni kandırma yani. Bu sözü verebiliyorsa tabi olsun, uyusun. Evet. Doğumda düğmüş bir insan zina ederse ve sonradan pişman olursa tövbesi kabul olur mu? Yok. Zaten tövbe, istiğfar, günah işleyenler içindir. Günahı ne olursa olsun, yanlışı ne olursa olsun, zinayı kiminle yapmış olursa olsun o fark etmiyor. Eğer tövbe ettiyse, istiğfar ettiyse, Allah'a döndüyse bu durumda Allah'ı gafur ve gafar olarak ve ve rahim olarak, tevvâb ve rahim olarak bulur. Allah öyle buyurdu. Allah bütün günahları affeder dedi. Evet. Bir tek Allah şirki affetmez dedi. Bütün günahları affeder, şirki affetmiyor. Bütün günahlar evet, her şeyi içine alır. Günahın ne olursa olsun, tövbe ettiğinde, istiğfar ettiğinde iman etmemiz lazım ki Allah onu affeder. Çünkü Allah Gafurdur, gıfvardır, tevvabdır, afudur, Rahman ve Rahim'dir. Yok affetmez dersek Allah'ı inkar etmiş, Allah'ın isimlerini inkar etmiş oluruz. Gafurluğunu, gıfarlığını, tevvablığını, afuduğunu inkar ettığımız gibi bir de Allah bütün günahları affeder, mağfiret eder, şirk hariç dedi, bir de bu ayetleri Kur'an'ı inkar etmiş oluruz. Bir, böyle bir şeyi düşünmek, gönlümüzden geçirmek bile doğru değildir. Evet, Allah bütün günahları affeder. Hangi günahı affetmiyormuş? Şirki. O da, eğer tövbe etmezse, istiğfar etmez, iman etmezse, affetmez. Yoksa dünyadayken, evet, şirki de affediyor dünyadayken. Mesela müşrik iman edince, Allah onu kabul etmiyor mu? Ediyor. Ama e, şirkiyle beraber giderse, şirki affetmez demek, imansız gider demektir. Şirki affetmiyor. Mutlaka e, en büyük günah olarak kaybetmemize sebep olan günah olarak, yanlış olarak şirki görmemiz gerekir. Özellikle ben Rabbime şirk koşuyor muyum, koşmuyor muyum? deyip bakmak gerekir. Mesela burada söyledim. Affetmez düşüncesi bile bizi şirke düşürür, inkara götürüyor. Evet, Allah'ın isimlerini inkara, Kur'an'ı inkara, ayetleri inkara götürüyor. Peygamberi inkara götürüyor. Dilimizde inkar etmesek bile bu böyledir. İnkar etmiş oluyoruz. Evet, Onun için Allah bütün günahları affeder. Bir tek şirki affetmez. Yani şirk olursa İmansız gitme tehlikesiyle karşı karşıyayız. İmar etmek için, şirki temizlemek için de çaba gayret sarf etmemiz gerekir. Evet. Efendim, bir izleyicimiz selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Kardeş kardeşe zekat verebilir mi? Kardeş kardeşe zekat verebilir mi? Kardeş kardeşe zekat veremez. Anasına, babasına, en yakın akrabasına, varislerine zekat veremez. Yani birisi kendisine karacak olanlara ya da kendisi öldüğünde kendisine varis olacak olanlara zekat veremez. Çünkü onlara bakmakla yükümlüdür, sorumludur. Evet, maldan vermesi gerekir. Zekattan değil. Zekat, fakirin hakkıdır. Zekati doğru anlamak gerekiyor. Zekatı verirken malı temizlemiyoruz. Kendimizi temizliyoruz. Bakmakla yükümlüysek yani o bize varis ya da biz ona varis olacaksa, bu durumda evet ona maldan vermek gerekiyor. Zekat, nefsimizin cimriliğinden kurtulmamız içindir. Allah'a olan sevgimizi ispatlamamız içindir. Yani ya Rabbi seni maldan daha çok seviyorum, paradan daha çok seviyorum. Bunun için senin emrini yerine getiriyor, bunu yolunda veriyor. İnfak ediyorum. Evet, gönlümdeki o cimriliği temizliyor. Yani zekati verirken, Ya Rabbi seni seviyorum diyoruz. Seni maldan daha çok seviyorum, demiş ol Bunu söylerken biraz e, kulun bunu gür sesle söylemesi gerekir. Malın kırsa birini veriyoruz, işte zekatımızı verdik. Bunu böyle anlamak e, eksik bir anlamadır. Hazreti Ali Efendimiz'e sormuşlardı. Evet, sahabeden biri soruyor. Ne kadar zekat vermemiz gerekir? diye sorduğunda Ne buyuruyor? Senin için mi yoksa benim için mi? diye soruyor. Sahabe tabi bilmiyor soran. Yani diyor, nasıl benim için zekat ayrı, sizin için ayrı midir? Nasıl yani? diyor. Evet diyor, ayrıdır. Sizin için kırk bir vermeniz yeterlidir benim için, benim hepsini vermem gerekir. Yani bir en az olandır. En az olanı değil. Ya da böyle bahane üretip acaba nereye versek? En yakın neresidir? Yani bir de böyle e, sorumluluk bizim üzerimizde ise, bir de onu yerde getirelim diye e, vermeyi düşünmek doğru değildir. Verelim. Allah ver dedi, korkma. Resulullah Efendimiz yemin ediyor. Vermekle mal eksilmez dedi. Sadaka vermekle, infak etmekle, zekati vermekle mal eksilmez diye yemin etti. Eksilmiyor. Allah bir yerden veriyor onu. Onun için vermekten korkmayalım. Evet, Rabbimize veriyoruz. Onun adına verdiğimiz her şeyi Allah onu kendine kabul ediyor. Rabbine veriyorsun. Zaten o Rabbine ait değil mi? Niye korkuyorsun vermekte? Korkuyorsan imanda bir sorun var demektir. Allah'a güvenmiyorsun. Sana geri vereceğini güvenmiyorsun. <gülüyor> Rabbimize güvenelim. Verirken korkmadan verelim. Kırtta bir değil. Onda bir verelim. Hem yakınlara verelim, hem ihtiyaç sahibi olanlara verelim. Evet. Efendim bir izleyicimiz günlük yaşadığım her şeyi rüyamda görüyorum. Hikmeti nedir? günlük yaşadığı her şeyi rüyasında görüyorsa yaşamadan önce mi görüyor yaşamadan yaşadıktan sonra mı görüyor? Bu da önemli tabi. Yaşadıktan sonra görüyorsa bu durumda gönlü meşgul olmuş demektir. Gönlünde evet, o gönlüne akseden yaşadığı şeyler daha sonra uyuduğunda o açığa çıkıyor. Bu nefsani rüya olur. Yok ondan önce görüyorsa onu, sonra yaşıyorsa bu durumda uyuduğunda manevi olarak çok değil. Biraz yukarı çıkıyor. O her şeyi mutlaka yaşanmadan önce bir takdir olarak geliyor. Gelirken biraz yukarıdan seyrediyorsa çok net görünür. Yaşadığı şeyleri hemen neredeyse birebir aynıdır. Daha yukarıdan görüyorsa biraz daha kapalı, biraz daha şifrelidir çünkü. Evet. Efendim bir izleyicimiz de Selamun Aleyküm, aleyküm selam. Arkadaşlarım <gülüyor> neden kadın peygamber yoktur diye soruyordu Kendimce bir şeyler söyledim ama tatmin olmadı bu durumu nasıl izah edebilirsiniz <gülüyor> Allah razı olsun <gülüyor> Kadın peygamber neden yok diye soruyor kardeşimiz Allah öyle buyurdu Aleyk Kerime'de biz bütün gönderdiğimiz peygamberleri erkeklerden gönderdik buyurdu Elbette ki bunun bir sebebi var. Yaratan yarattığını bilmez mi? Evet öyle buyurdu. Elbette ki yaratan yarattığını biliyor. Kimin hangi işi daha güzel yapacağını bilmez mi? Kimi ne için yarattığını bilmez mi? Elbette ki bilen olur. Mesela zahiri olarak erkek kadından daha güçlüdür. Kadın 20-30 kiloyu kaldırırken zorlanır, erkek bir 100 kiloyu kaldırabilir. Genel olarak bu böyledir. Bu zahiri olarak onun için çalışmayı, işi, iş yapmayı, para kazanmayı erkeğe vazife olarak vermiş. Aynı şekilde onu eşiyle, çocuklarıyla paylaşmayı ondan istemiştir ki ebedi hayatı yaşarken kulluğu, ebedi hayatı kazanmak için bu dünyada yaşarken onu kazanıyoruz. Onun her çalışması, her işi dolayısıyla ibadet olur. Allah kadını ne buyurdu ayet kerimede? O süs içinde büyütleni mi beğenmiyorlar? Evet kızlar için bunu söylüyor, küçükler, kızları beğenmeyince böyle kız çocukları olunca suratları asılır dedi. Süs içinde yetiştirile, narin, zarif böyle, zarafet sahibi. O zarafeti, bu sıkıntıyı, bu peygamberlik sıkıntısını kaldırmaz. Onun zarafeti var. Süs içinde yetişiyor. Bununla beraber evet, Allah'ın rahmeti onda tecelli ediyor. Allah kullarını ona teslim ediyor. Onun için farklı bir gönül hali vardır. Onun e, kadının e, kaldırabileceği bir vazife değildir. Evet, peygamberlere baktığımızda, onların yaşadığı o sıkıntılar bir Kadının o zarafetiyle kaldırabileceği bir iş, bir görev değildir. Allah görevi vermiştir. Bununla beraber anlamamız gereken şey, kazanan kulluğuyla kazanıyor, kulluğuyla. Vazifesiyle de, vazifesini yerine getirirken kulluğuyla kazanıyor. Allah peygamberlerin bir kısmına ne dedi? Ulul azm, evet. büyük ulu azim sahibi dedi. O peygamberlik vazifesini yaparken azmetmiş, azim göstermiş. Bir kısmı için biz onlarda azim bulmadık dedi. O da peygamber. Aralarında ki fark nedir? Peygamber olarak bir fark yok, vazife olarak aynı vazifeyi almış, peygamberlik vazifesini almış, ama kulluğunu yaparken o azmi gösterememiş. Evet, bir kısmı evet böyle e, normal olarak azmetmiş. Bir kısmı ulul az, evet büyük azim sahibi, bir kısmında da evet azim bulamadık buyurdu. Bu onların kulluğuyla ilgilidir. Yani anlamamız gereken şey, biz kulluğumuzla kazanıyoruz, vazifemizle değil. Evet, herkes kendi kulluğuna bakmalıdır. Evet dereceler, peygamberler arasında derece vardır. Bu derece de onların kullukları ile ilgilidir her birimize düşen evet kulluğumuzu yapıp o peygamberlere benzemektir. Bir kul olarak benzemektir. Aynı şekilde zaten e, peygamberin e, vazifesini de yapmaya çalışmamız gerekir ki ona tabi olmuş olalım. Evet onun vahyinini taşımaya çalışırken bir de onun resulluğunu yapıyoruz. Kadınlar da onun resulluğunu yapar. Resulun Resul'lüğünü yapar. Yapmalıdır. Kime? Elbette ki önce çocuklarına, emanetlere, ailesine, kadınlara vazifeyi bir kul olarak hep beraber paylaşıyoruz demektir. Yani kimse e, peygamberliğin, Allah'ın Resul'ünün dışında kalamaz. O daireden çıkamaz. Çıktıysa kulluktan çıktı demektir. Yani Allah'ın vahyini taşıyıp Allah'ın Resulüne Resul olmak zorundadır mümin. Buna mecburdur. Allah vel asr suresinde buyurduğu gibi evet bütün insanlar hüsrandadır. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı, sabri tavsiye edenler müstesna. Yani hakkı, sabri taşımak zorundasın. Tavsiye etmek zorundasın. Vasiyet etmek zorundasın. Öğretmek zorundasın. Bu evet nedir? Aynı zamanda Allah'ın bütün kullarına verdiği evet vazifedir. ...Peygambere tabi olma, risaleti taşıma vazifesidir. Evet. Efendim, bir izleyicimiz selamun efendim. Aleyküm selam. Küçüklüğümden beri mezarlığa gitmeye korkuyorum. Gitmek istiyorum. Hatta hiç tanımadığım kişilerin yanı başında dua etmek... ...muhabbet etmek istiyorum. O maneviyatı yaşamak istiyorum. Fakat bir türlü cesaret edemiyorum... Bunun için ne önerirsiniz? Allah razı olsun. Herhangi bir korkumuz olduğunda, herhangi bir konuda, herhangi bir şeye karşı yapmamız gereken şey o korkunun üzerine gitmektir. O korkuyu bertaraf edebilmek için korkudan kaçmak o korkuyu arttırır ama üzerine gidince evet, onu bertaraf etmiş olur, yok etmiş oluruz. Bu durumda tek başına değil. Evet, birkaç kişiyle beraber, arkadaşıyla beraber bunu tekrar etmelidir. Yani kabristanına gitmelidir, mezarlığa gitmelidir. Orada, evet birkaç kişiyle beraber, orada onlara hem dua etmelidir, hem onlarla konuşmalıdır. Hallerini sormalıdır. Oraya gittiğini, gideceğini düşünüp tefekkür etmelidir. Bunu birkaç defa yaptığında bunu atlatır inşallah. Yapmamız gereken şey budur. Herhangi bir şeyden korktuğumuzda da bu böyledir. Yalnız kalmaktan korktuğumuzda. Kapalı yerde kalmaktan korktuğumuzda ve korkumuz her neyse mutlaka onu bertaraf etmek için onun üzerine gitmemiz gerekir. Yoksa kaçarsak o korku büyür. Evet büyümemesi için bertaraf edebilmek için korkunun üzerine gitmemiz gerekir. Evet. Efendim bir izleyicimiz de selamünaleyküm efendim <gülüyor> kul hakkının boyutlarını merak ediyorum birini kırmak kul hakkına girer mi? Birini kırmak, gönül Allah'ın evidir. Gönül Allah'ın arşidir. Allah gönüle tecelli eder. Bir gönül kırmak demek, arşı yıkmak demektir. Evet, Ne demişler? Bir kalbi kırmak, Beytullah'ı yıkmak gibidir. Beytullah'ı yıkmak gibi demek yetmez. Arşı yıkmak gibidir. Arştan gazap gelir. Gönül arşından gazap gelir. Çünkü Allah gönüle tecelli ediyor. Orayı kırdığında, mahzun hale getirdiğinde, mahzunlaştırdığında, üzdüğünde, oradan Allah'ın gazabı gelir. Aynı şekilde o gönlü yaptığında, sevindirdiğinde de oradan da Allah'ın sevgisi, rahmeti gelir. İnsanların imtihanı birbiridir. Karşımızdaki insanı yok sayar görmezsek kırarız. Ama görürsek kıramayız kendimize tanıdığımız hakkı karşımızdakine tanımadan evet, Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi mümin olmazsınız. Bu hakkı karşımızdakine tanımamız gerekir. Birinin bizi kırmasını ister miyiz? Haksızlık etmeksini ister miyiz? Hakaret etmesini ya da hakaret nazarıyla bakmasını ister miyiz? Ya da arkamızdan konuşmasını, gıybet etmesini ister miyiz? İstemeyiz. İstemiyorsak bizim de bunu yapmamamız gerekir. Yapıyorsak bu durumda karşımızdakine kendimize verdiğimiz hakkı vermemiş oluyoruz ki o zaman mümin olmaktan çıkarız. Evet, hak geçmez. Hak demek yetmez. Oradan Allah'ın gazabını alıyoruz. Allah'ın sevgisini kaybediyoruz orada. Zaten bundan dolayıdır. Birbirimizi görmediğimizden dolayıdır ki evet, halimiz budur. Ümmetin hali ortadadır. eğer Rabbimizin hesabını yapsaydık Allah için sevseydik gönüle nazar edip gönüle baksaydık gönülü ciddiye alsaydık aşka muhabbete Allah'ın sevgisine rahmetine gark olur boğulurduk evet. efendim başka bir izlenimiz hocam sizi Osmaniye'den takip ediyoruz ''Rüya konusunda geniş bir açıklama yapar mısınız? Ben neden çok rüya görüyorum?'' demiş. Evet. Rüya konusunda rüyayı şöyle anlamak gerekir. Rahmani rüya, şeytani rüya, bir de nefsani rüya vardır. Nefsani rüya, nefsimizin meşgul olduğu şeylerdir. Gönlümüzün böyle meşgul olduğu şeylerdir. Ya da rahatsızlandığımızda o farklı bir hal, beden rahatsız olunca... O da aynı şekilde aks oraya. Böyle e, saçma sapan şeyler görürüz. karma karışık şeyler görürüz. Bu nefsani rüyadır. Ya da şeytanın gösterdikleri şeyler vardır. Biliyoruz onları. Ve o da yine böyle saçma sapan şeylerdir. Buna da şeytani rüya. Bir de rahmani rüya vardır. Rahmani rüya, Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi, peygamberliğin 46 cüzünden bir cüz. yani İlk 6 ayda Resulullah Efendimiz vahyi evet, e, rüyada arıyor. Evet, vahyi alırken gördüğü her rüya olduğu gibi çıkıyor. Onun için 46 cüzünden bir cüz demiştir. Vahyi 23 tane sürdüğü için. Benden sonra buyurdu Resulullah Efendimiz evet. Müjdeci ve uyarıcı olarak sadık Evet, o Rahmani rüyalar kalır. Allah kuruna gösteriyor rüyada yani. Ama Rahmani rüya, söylediğim gibi. Rahmani rüya ya uyarır, ikaz eder veya müjdeler. Müjdelese de bu müjdedir, uyarıp ikaz etse de bu müjdedir. Niye? Rabbi onu özel olarak ciddiye almış. Özel olarak, kurum şurada yanlış yapıyorsun bunu doğru yap demiş olur çünkü. Müjdelemişse kurum sen doğru yaptın, güzel yapıyorsun, bu işe devam et, yoluna devam et demiş olur Rahmani rüyada. Onun için gördüğümüz rüyayı ayırt etmemiz gerekir ya da gerçekten bir bilene sormamız gerekir ki rüyanın yorumunu alalım, ne olduğunu bilelim. Kendi kendimize böyle yorumlamamız da doğru değildir, işi bilene mutlaka sormak gerekir. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah evet, Yusuf Aleyhisselam'a o olayların hadisatın rüyanın yorumunu yorumlama ilmini vermişti. Bu bir ilim. Okumakla kazanılan bir ilim değildir. Okuyup ben rüyayı yorumlayayım dememiz doğru değildir. Çünkü yorumu yapanın o rüyayı göreni tanıması gerekir. O rüyayı ne zaman yönü hangi mevsim olduğunu buna beraber o andaki onun harının ne olduğunu, doğru tarafa mı gidiyor, ters tarafa mı gidiyor oynabilmesi gerekir. Evet. Ancak o zaman doğru bir yorum yapabilir. Herhalde bu kadar yeterli olmalıdır. Efendim biz lecimiz hocam sizi severek Selam. izliyoruz Allah razı olsun çok güzel cevap veriyorsunuz sorun birçok arkadaşım sınav var diye oruç tutmayacağını söylüyor bunun bahanesi olur mu buna fitre gerekir mi evet Allah e, oruç için eğer yolcuysanız veya hastaysanız tutamadığınız günler sayısınca e, tutup sayı tamamlayın buyurdu yanlar, yani böyle e, hastalığının iyileşme imkanı, umudu olmayanlar ne yaparlar? Bunun karşılığında fitre verirler. Ama Allah ne buyurdu? Kim gönüllü bir hayır yaparsa Allah onu ondan kabul eder. Yani hem oruç tutun hem fitresini verin dedi Allah. Ver diye emretmedi, buna gönüllü hayır işlemek dedi. Eğer siz bunu böyle yaparsanız Allah bunu sizden kabul eder. Yani böyle yapmanızı seviyor. Hem orucu tutun hem fitresini verin dedi. Verebiliyorsanız, evet, bu gönülden bunu yaparsanız Allah bunu kabul eder. Evet, sınav vardır. Oruç tutmazsa olur mu? Önce zahiri bir e, hüküm vermek gerekir. Böyle bir durumda ne hastadır ne yolcudur. orucu mutlaka tutması gerekir. Oruçluyken aslında e, akıl açken daha güzel çalışır. Tok olunca e, onun e, çalışma hızı azalır. Tok olunca. Aynı şey tefekkür içinde öyledir. Yani bilgiyi tazelemek için de, yenilemek için de Aç olunca daha güzel çalışır. Onun için Ramazan ayı hem oruç tutuyor aç kalıyoruz, hem de Allah'ın ayetlerini okuyup tefekkür etmemiz gerekir. Açken Kur'an'ı okumak farklıdır. Tokken okumak farklıdır. Namaz da öyledir. Bir de diyelim ki kardeşlerimiz sınav için oruç tutmadılar, sınava gittiler. Yapılması gereken şey nedir? Ramazan'dan sonra bir gün oruç tutmak. Sistemin kendisi yanlış. Evet. Yani onca sene okuyor, sonra o bütün o on senelik, on beş senelik o bütün bilgisini bir saatte ortaya koy diyor. Bir takım sorular soruyor. Hepsini bir saatte ortaya koy diyor. Bu zulüm. Bu haksızlık yani. O anda oldu ki, morali bozuk oldu farklı bir şey oldu. O anda evde bir sorun çıktı, farklı bir şey olur. O anda hastadır, rahatsızdır, bir yeri ağırıyor, gene farklı bir şeydir. Bilgisini ortaya koyamaz. Bu, e, öğrenciye bir kere zulüm. Ölçü böyle yapılmaz. Böyle e, imtihana tabi tutulup not verilmez yani. Ama dense ki, ben aç kalırsam ya da susuz e, su içmezsem bu durumda beni meşgul eder bu bu kadar yani en azından kazanamazsa bir sene daha beklemek zorunda kalır. O senede artık ne olur o da belli değildir tabii. Bunun karşılığında ben sonra oruç tutsam olur mu diye sorulsa bu soruyu bize değil bu soruyu onun artık kendine sorması gerekir. Allahu kurum sen bu niye oruç tutmadın diye sorduğunda onun mazeretinin olması gerekir. O kendini biliyor. Herkes kendini biliyor kendi zaaflarını biliyor, kendi gücünü biliyor. Kendine sorsun. Başkasına değil. Tatva aramaya gerek yok yani. Evet, tutamadıysa Ramazan'dan sonra bir gün tutar. Efendim İngiltere'den Fatma Hanım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Muhammed Hüseyin hocamızı her gördüğümde ağlıyorum. Onu çok ama çok seviyorum. Onun şivesine, konuşmasına ve kendisine aşık olduğum selamlarımı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Allah razı olsun. Bizim de kardeşimize selam olsun. Kardeşlerimize selam olsun. Söyledim biraz önce. Her şey işin özü, hakkı, hakikati o muhabbettir. Allah'ı sevmektir, Allah için sevmektir. Onu sevdiği gibi bizim Allah dememizdir. Rabbimizi anlatmamızdır. Ama şimdi bazen söylüyoruz. Aslında kimse bizi sevmiyor. Herkes Rabbini seviyor. Rabbinin ismini duymayı seviyor. Rabbinin anlatılmasını seviyor. Belki onun, onların gönlündekini söylediğimiz için evet kardeşlerimiz böyle seviyor. Biz de onları, onların o gönül halini seviyoruz. Allah bizi birbirimize sevdirsin. Bizi sevdiği Kullarından eylesin inşallah. Efendim Ankara'dan Nurullah ve Ömer Güncü selamların en güzeliyle selamlar, hürmetlerimizi arz ederiz efendim. Ramazan ayı hürmetine biz sizi çok seviyoruz, ellerinizden öpüyoruz demişler efendim. Allah razı olsun. Allah Ramazanı bizim için hayırlı eder inşallah, hayırlara vesile eder inşallah. Yapmamız gereken şey nerede olursak olalım, Allah'ın huzurunda olduğumuzu evet, unutmamaktır. Onun rızasını kazanmak için çaba gayret sarf etmektir. Elimizden geleni yapmaktır. Hep beraber onu yapacağız inşallah. Efendim Zübeyde Duman çevremde kendiler, kendiler çevremdekiler. Kendileriyle çok meşgul olursan cin sana musallat olur diyorlar. Böyle bir şey var mıdır hocam? Evet. Cinlerle böyle meşgul olmak doğru değildir. Neden onlarla meşgul olalım? Yani onların e, meşgul olunacak bir halleri mi var? Onlar da bizim gibi kullukla sorumlu varlıklardır. Onlara farklı bir gözle bakmak doğru değildir. Evet, ne buyurdu ayet-i evet Onlar bunu söylerken. Kimimiz orta yolu seçtik, kimimiz öndeyiz, önde yürüyoruz. Kimimiz de bizim beyinsiz olanımıza, ibliste uydu dediler. İnsanlar da öyledir. Kimisi orta yolu seçiyor, kimisi evet, hayırda yarışıyor. Önde olmaya çalışıp hayırda yarışıyor. Kimisi de aynı şekilde beyinsiz olana uyuyor, İblise uyuyor. Onlarla uğraşmak, meşgul olmak doğru değildir. Onlardan herhangi bir fayda ummak da doğru olmadığı gibi bir zararın geleceğini düşünmek de doğru değildir. Evet, zararı insan kendi kendisine verir. Eğer insan onlara müsaade etmezse, şeytana müsaade etmezse daha doğrusu, şeytan ona herhangi bir şey yapamaz, vesvese veremez. Yapmamız ya da anlamamız gereken şey işimiz başımızdan aşkındır. Derdimiz bize yeter. Allah'a kul olmak gibi bir derdimiz vardır. Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak gibi bir derdimiz vardır. Yani bunun dışında bir de onlarla uğraşıp kendimize başka bir dert mi arıyoruz? Bu doğru değil. Bunlar yanlış şeyler. Böyle şeylerle meşgul olmak yanlıştır. Meşgul sen ne olur? Meşgul oldukça onlar bizi bir tarafa çeker. Daha doğrusu şeytan bizi bir tarafa çeker. Bizi bir yerde düşürür. Ya bakarız onları sevmişiz ya da bakarız onlardan korkmuşuz. Meşgul olduğumuzdan dolayı. Niye meşgul oluyorsun? Allah meşgul ol dedi mi? Demedi. Meşgul olma dedi. Senin işin benimle dedi. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Herkes için gökte iki kapı vardır. Birinden Allah rızkını indirir. Evet. manevi Zahiri manevi rızkını indirir. Birinden amelleri yukarı çıkar. İman bir rızıktır. Muhabbet rızıktır. İlim rızıktır. Maneviyat rızıktır. Allah'ın bize olan her isminin tecellisi bir rızıktır. Bu Allah'tan gelir. Bir de bizim amelimizi gönderdiğimiz bir kapı vardır. Allah için her neyi yaparsak, amelleri niyete göredir, o kapıdan yukarı çıkıyor. Bize düşen hangi kapıda durmaktır? O amelimizin yukarı çıktığı kapıda durmaktır. Öteki kapıda durup, Ya Rabbi şunu şöyle yap, Ya Rabbi bunu böyle yap demenin bir anlamı yoktur. Asıl bulunmamız gereken yeri terk etmişiz demektir. Başka şeylerle meşgul olmak, ikisini de terk etmek demektir. O iki kapıdan uzaklaşmak demektir. Dolayısıyla kendi kendimizden uzaklaşıp, kendi kendimizi unutmak demektir. Allah gerekeni yapar. Bize düşen, ne yapmamız gerektiğini bilip, o yukarı, göğe, Allah'ın katına göndereceğimiz, o kapının kapıda durup, Oraya nazar edip ben buradan ne göndermem gerekir, neyi gönderebilirim, nasıl gönderebilirim deyip o kapıya dikkat etmemiz gerekir. O kapıdan ayrılırsak evet, kendimizi unuturuz. Ne yapmamız gerektiğini de unuturuz. Evet, i̇nşallah o kapıdan ayrılmamak gerekir. Başka şeylerle de meşgul olmak doğru değildir. Efendim Bursa'dan Meliha Ceylan, Ceylan hocam sizden önceki hayatımı hiç kabul ediyorum. ''Sizi çok seviyorum. Siz dünyamı değiştirdiniz. Sorun bir atasözünü açmanızı istiyorum. Put zahirde yoktur ama gizli de çoktur. Hak'tan başkalarıyla meşgul eden her şey sana düşmandır, sana puttur.'' Evet. Çok güzel söylenmiş, hikmetli bir söz. Sözünün içi dolu zaten. Rabbimizi unutunca başka şeylerle meşgul oluruz. Bizi meşgul eden her ne olursa olsun o bizi Allah'tan uzaklaştırır. Ama bir gönül Allah'ı sever, Allah'a aşık olursa kul imanını kendi üzerinden anlar. Seven sevdiğini unutmaz. Eğer biri birine aşıksa onu unutmaz. Ne iş yaparsa yapsın, neyle meşgul olursa olsun, o sevdiğini unutmaz. Hatta hayatını onun için yaşar. Kendine bir elbise alırken onu düşünerek alır. Acaba o beğenir mi? Üstünü başını düzeltirken, acaba o beğenecek mi der. Ne iş yaparsa yapsın, mutlaka sevdiğinin hesabını yapar. Bu durumda, eğer biri ben Allah'ı seviyorum, Allah'a iman etmişim, Allah'a abdolmuşum, Allah'ın sevgisini istiyorum, O beni sevsin istiyorum diyorsa, o da ne yaparsa yapsın, hep onun hesabını yapar. Neyle meşgul olursa olsun, o onunla beraberdir. Kişi sevdikiyle beraberdir çünkü. Yapmamız gereken şey neymiş? Sevmek, Rabbimizi sevmek. Rabbimizin o sevgisine gark olmak, onun sevgisini kazanmak için her türlü fedakarlığı yapabilecek bir gönüle sahip olmak. Gerektiğinde her şeyi feda edip, kurban edip, canımızı da kurban edebilme halini kazanabilmek. Böyle bir imana sahip olmak. Bu da mutlaka bir çabayı, bir gayreti, bir... Cihadi gerektiriyor. Bir çabayı gayreti, bir mücadeleyi, mücahedeyi, bir cihadi gerektiriyor. Cihad etmeden, çaba gayret sarf etmeden, tavrını ortaya koymadan hiç kimse, hiçbir şey kazanamaz. Çünkü Allah dünyaya bizi kazanmaya göndermiştir. Allah dünyaya bizi varlık olmaya göndermiştir. Varlık olmaya çalışırken bunu neyle kazanıyoruz? Tercihimizle, tercih. İrademizle. İrademizi ortaya koyup tercihimizle kazanıyoruz. Tercih edince o tercihimizden dolayı kazanmak istediğimiz için cihad eder, çaba gayret sarf edersek kazanıyoruz. Yoksa yoksa kendi kendimizi kandırmış olur, imanımız lafta kalmış olur, dilimizde kalmış olur. Gönüle inmemiş, gönül itibarıyla bir şey kazanmamış oluruz. Evet, yapmamız gereken şey, Neymiş bu sözden de anlayacağımız şirklerden kurtulmak için evet o imanı kazanmamız gerekir. Bu iman da böyle havadan yağmıyor. Mesela bir müşid-i tabi olanlar bunu tatmıştır, bunu bilir. Evet, önce de ben seviyorum diyordu. Sevdiğini de zannediyordu. Ama bir müşid-i tabi olunca O'nun gönlünden, O'nu dinlerken, O'ndan, daha doğrusu Allah'ın O'nun üzerindeki, üzerinden, ikramından sonra evet, görür ki, evet, daha önceki hayatında söylediği hep taklidiymiş. İşin, muhabbetin de gölgesiymiş. Hakikisini tadınca, evet, hakikiyle gölgeyi o zaman birbirinden ayırt eder. Gönül öyle bir hal alır ki, her halükarda, her şeyim, canım sana kurban olsun, canını feda edebilecek hale gelir. O muhabbeti onu o hale getirir. Kendine ait hiçbir şey görmediğinden dolayı, kendisini de Rabbine ait gördüğünden dolayı, gönül rahatlığıyla evet, kendini feda edebilir, canını ona kurban edebilir. Kurban ederken bunu aşkla yapar, muhabbetle yapar. Bin canı olsa her gün bir tanesini feda etse, evet, gene kurban etmek için e, bin can daha ister. Hep canımı kurban edeyim der. Allah için, sevdiğim için bir şey yapayım der. O benim yaptığımı beğensin, sevdiğim, benim yaptığımı sevsin diye. Yoksa sıkıldım burada, bunaldım burada, ya Rabbi beni al. Yok öyle. Sen daha sevgiyi anlamamışsın. Aşkı anlamamışsın, imanı anlamamışsın. Allah'ın senin üzerindeki muradi bu değildir. Evet. Nedir Allah'ın muradi? Bir kur olarak sana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, nasıl bir imtihan olursa olsun Ya Rabbi seni seviyorum diyebilmendir. Seni de seviyorum, senin işini de seviyorum. Eğer seviyorsan onu, işini sevmen gerekir. İşini seviyorsan, bu senin onu sevdiğinin ispatidir, imanının ispatıdır. Elbette ki biri beşer olarak, beşer üzülür, beşer sıkılır, beşer daralır, beşer bunalır, beşer gözünden yaş akar ama gönlü bozulmaz. O biliyor, o biliyor sevdiği Rabbi, kendisini seven Rabbi, ona yaptığı muamele onun için hayırdır, o onun sevgisinin rahmetinin sonucudur. Efendim iki mesajla beraber buyurun. Süremizin sonlarına da gelmişiz. Buyurun. Efendim Sevim Dinçel. Selamun Aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Hocam benim sorum şu. Ölmüş sır olmuş bir şeyhin ardından kurban kesmek olur mu? Her sene aynı günde, her sene aynı gününde yılı olarak kurban kesmek olur mu? Olursa da bunu bunun ne kadar faydası olur sağlara? Allah razı olsun sizleri çok seviyoruz demiş. Allah razı olsun. Mesela böyle şeyler, böyle e, belirli yılın belirli günlerinde böyle kutlamalar, kurban kesmeler veya bir araya gelip anmalar hayatta olanlar için evet faydalıdır. Evet. O anda mutlaka onu hatırlarlar. Onların gittiği yolu, onların hallerini hatırlarlar. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Salihler anıldığında Allah'ın rahmeti iner. O anda onu anmış olurlar, hatırlamış olurlar, oraya rahmet iner. Yaptıkları yer ne olursa olsun, böyle ile de böyle olsun olmalıdır e, denmediği sürece herhangi bir sorun olmaz. E, hayra, güzelliğe vesile olur inşallah. Ama ile de mutlaka bu, bu günde böyle yapmak lazım deyince o zaman sorun çıkar. E, o zaman e, bid'at e, olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınır. Ama bunu hep beraber böyle yapıyoruz. E, Anlıyoruz demek güzeldi. Bir şeyin içinde eğer güzellik varsa e, onu böyle yok saymak doğru değildir. Güzellik var içinde. Sonuçta insanlar için hayırsa, güzelse evet, onu da biz de güzel olarak kabul ediyoruz inşallah. Efendim köyden Nurhan Aysal Rabbimizin sağdakiler diye nitelendirdiği bütün kullarına selam olsun. Ha. Efendim Ramazan geldi ve benim sizi tanımam bir yıl oldu. Daha önceleri nerelerdeydiniz diyeceğim ama çocuk denecek yaşta bilmeden yaptığım hatayı anımsadım. Bahçedeyim bir kaplumbağaya rastladım. Koştum evden mürekkep aldım ve kaplumbağanın kabuğuna bir kalp çizdim ve boyadım kırmızıya. Sonra yıllarca bekle dur ara dur. Kaplumbağanın suçu var mı şimdi? Bilsen bir tavşanı boyardım ama tavşanla tavşanla kaplumbağanın hikayesini bilmeyen yoktur sanırım. Demek ki hayırlısı böyleymiş. O yüzden uzun zaman almış sizi bulmam. Ama pişman değilim. Kaplumbağaların kabuğuna taş kabuğunu taşla kıran çocuklar da vardı. Hatta böyle yaralanmış bir kaplumbağayı babam tedavi etmeye çalışmıştı hamdolsun ki hiçbir zaman o çocuklardan olmadım bütün hayatımın bir özeti tek bir satır o da Rabbime ait tek bir cümle arayıp durduğum bendim kulun şu bir yılda beni yeniden dirilten Allah hamdolsun sayısız ikramlarını ebedi kılmak için sizi gönderen Allah hamdolsun Yazdıklarımdan dolayı beni merak edenler oluyormuş. Haklılar. Hepsine selam olsun. Merak edenlere diyorum ki, ben bir Pir Muhammed Hüseyin Hazretlerinin henüz bir yaşındaki sevgi, aşk çocuğuyum. Başka da hiçbir şey değilim. Bütün varlığı Allah ile sevmeyi sizinle öğreniyorum. Bu çocuğu da nice evlatlarınız gibi büyütün, yürütün. Rabbine teslim edin efendim. Mubarek elerizden öferin, Allah razı olsun. Biri bir müşrik kembeli e tabi olduğunda, bir müşrik kembelin ona yaptığı ilk işlem budur. Onu yeniden, onun yeniden doğmasına vesile olmak. Daha doğrusu kendi maneviyetiyle onu yeniden doğurmak. Manevi olarak o yeniden doğduğunda nasıl bir şey hisseder? O artık başka biridir. Sadece o zahiri görüntü değişmiyor ama manevi olarak yeni bir doğumla doğmuş demektir. Ama onu doğuran mürşidinin maneviyatıdır yalnız. O farklı bir muhabbet halini üzerinde hissetmeye, tatmaya başlar, onu yaşamaya başlar. Bir de nefsinin hallerini de nefis de o e, ruh birbirinden ayrıldığı için onu ayırmıştır. Nefsin sesi farklı çıkıyor artık. Daha önce ben dediği şey bakıyor ki ters tarafta duruyor. Nefis ruh birbirinden ayrılmıştır. Manevi doğum gerçekleşmiştir burada. Manevi olarak o onu emziren de müşididir. Neyle emziriyor onu? Elbette ki muhabbetiyle emziriyor. Allah'ın muhabbetiyle onu emzirir. Konuşurken emzirir, düşünürken emzirir, bakarken emzirir. Her halükarda onu büyütüyor. Bu çok kısa böyle bir sürede gerçekleşir. Ne zaman o çocuk, o manevi çocuk buluğa erdi, buluğa erince velayeti almış olur. Buluğa erince. Velayeti alan o manevi çocuktur. Ama o çocuk müşşidine mürşidin, aittir yalnız. Mürşidi onu doğurmuş. Onun için o nerede olursa olsun hep onunladır Kendinde onu görüyor aslında. Manevi e, olarak onunla doğduğundan dolayı. Onun için mürşid-i Kambeli'ye baba da denir, ana da denir. Ona... E, Tasavvufta tıfli mani, manevi çocuk denir. Biraz onu büyütünce ona bir de uçmayı öğretir. Uçmayı, manevi olarak uçmayı öğretir. Yani bir sıkıntı olduğunda, bir sorun olduğunda ya da sorunlu, sıkıntılı ya da böyle günah işlenen, gıybet yapılan, dedikodu yapılan bir yerde bulunduğunda gönül hemen havalanır. Uçmayı ona öğretmiş. Zahiri olarak oradadır ama Manevi olarak Allah ile beraberdir. Başka bir alemdedir sanki. Onlarla hatta konuşur, hatta onları muhabbet eder. Söylediklerini arada bir dönüp tebessümle eder. Belki onları duymaz gibidir yalnız. Uçuyor çünkü. Ona uçmayı öğretmiş. Eğer uçmayı öğretmezse, yerdeki o gelecek olan taşlardan her gıybet, her yanlış şey, evet bir taş gibi ona geliyor çünkü. Darbe alır. O darbe almasın diye bir de ona uçmayı öğretmiş. Ama bunu bilmeyenler, bunu anlamayanlar. Mesela öyle söylenir yani mürşidi bu kadar böyle sevmek doğru bir der. Bu yanlıştır der hatta. Hatta bunun şirk olduğunu söyleyenler var. Bunu söyleyenlerin bir de bunu mürşide sorması gerekir. Mürşidin onu nasıl sevdiğini biliyor musun? Sen onu nereden anlayacaksın? Sen onu nasıl anlayacaksın? Hiçbir zaman anlayamazsın. Anlayabilmen için senin de mürşid olman gerekir. Birini doğurman gerekir. Birinin üzerine böyle titremen gerekir. Ki onu tanıyabilesin. Onu anlayabilesin. Evet. Böyle söyleyenlere böyle cevap veriyoruz. Sen benim onları ne kadar sevdiğimi biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilmiyorsan senin bu meydanda konuşma hakkın yoktur. Ağzını kapat. Kapat, zarar görme. Allah bizi böyle bir ve beraber eylesin inşallah. Kardeşimizin zaten anlattıkları yeterliydi. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, o hayri, muhabbeti, güzellikleri bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Ramazan ayı bütün ümmet için, bütün insanlık için hayırlara vesile olsun inşallah. Allah'ın hidayetine vesile olsun inşallah. Amin. Müminlerin, Müslümanların fırkani kazanmalarına vesile olsun inşallah. Amin. Bir de üzerinde Allah'ın vahyini beyan etmeye vesile olsun inşallah. Allah'ın güzelliğini üzerimizde göstermeye vesile olsun inşallah. Amin. Oruç tutarken bu orucun da Kendimizi tutmaya, kendimizi kontrol etmeye, kendimize hakim olmaya vesile olsun inşallah. Amin. Allah hem dünyada hem ahirette bizi beraber eylesin. Bizi dünyada mahcup eylemesin, ahirette mahcup eylemesin. Amin. Bizi huzurunda mahcup eylemesin inşallah. Amin. Kıyamet günü de bir dost gibi, bir sevgili gibi karşıladığı kullarından Amin. eylesin inşallah. Ben çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, biz de özellikle kameraman kardeşimiz Hakan kardeşimize, bize mesajlarını ulaştıran, mesajlarınızı ulaştıran Beysel kardeşimize, Mehmet Hoca'ya, Yavuz kardeşimize, Şiar kardeşimize, tüm ekip kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Onlar adına Ramazan'ınızı mübarek ediyoruz, tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını Rabbimizden diliyoruz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın, bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.